Camilerde özellikle cumalardan sonra, cuma namazından sonra namaz esnasında önümüzden geçiyorlar. Bunun bir sakıncası var mıdır? Şimdi bir kişinin önünden geçmek, namaz kılanın önünden geçmek büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, işte sizden biriniz namaz kılarken işte onun önden geçmesi 40 diyor acaba bu 40 gün müdür 40 sene midir falan bu kadar beklemesi daha uygundur gibi bir ifade var hadis-i şerifte namaz kılan önünden bilinçli olarak geçmek bir vebaldir ama namaz kılan kişinin önüne bir engel koyması sütre diyoruz biz buna şayet önünden geçilecek bir pozisyondaysa önüne bir engel koyması bu değnek olabilir, ne bileyim montu olabilir, pardüsesi olabilir. Yani bir engel koyması tavsiye edilir kendisine. Engeli koyar da bu aradan geçerse zaten onun bir sorumluluğu yok. Geçenin bir sorumluluğu var. Engel koymazsa böyle tabii hı hı. onun da bir sorumluluğu var ama kişi kendisiyle Arasında duvar varsa yani duvara doğru e, kılıyor ama birisi gelip onun önden geçiyor. Tabii e, o zaman bir e, sakınca yok. Çünkü zaten kişi bir direğin arkasına ya da duvara karşı durmuş. E, camilere geldiğimiz zaman mesela büyük camilerde bazen e, zaruret oluyor. Yani kişinin önden geçmek bir zaruret oluyor. Çünkü kişi camiden çıkıyor. Camiden çıkın acil bir işi vardır, yetişmesi gereken bir şey vardır ya da farz namazdan sonra dışarı çıkması gerekiyor, yani acilen çıkması gerekiyorsa, bu takdirde e, namaz kılanların önünden geçtiği zaman kendisi de sorumlu olmaz. Namaz kılan sorumlu, o da sorumlu olmaz. Yani burada ölçü şudur, namaz kılan mümkün mertebe tedbirini alması gerekir, önünden geçen de zaruret olmadıkça geçmemesi gerekir.